Christos manastırı söylentilere göre, manastır Bizans zamanında yaptırılmış. İmparator John Johnnenus tarafından 1158 senesinde hazırlanan listede bu kiliseden üstü kapalı da olsa bahsediliyor olması bu söylentileri desteklemektedir. Manastır, Osmanlı zamanında zor zamanlar yaşadıysa da, İstanbul'daki Rum Bezirya Tüccar Loncasının desteği ve Feneriote Asilzadesi Pascharnikos Christodoulos Vlacvotsis tarafından yapılan bağışlar sayesinde bu zorluklara dayandı. Patrik Gregoryi 1809 senesinde burada yaşadı. Önceki Patrik Hierisantos ise 1826 yılında emekli olunca bu manastıra yerleşti ve 8 yıl sonra burada öldü. Patrik Sophronius ise 1866-70 seneleri arasında burada yaşadı. Onun çabaları sonucu manastır yenilendi ve bugünkü katolikon mimar Vasilis Dimitrio'nun planlarına uygun olarak 1869 yılında tamamlandı. Bugün manastırdan geriye kalanlar katolikon Manastırın güneyinde yer alan ve ona bitişik olarak inşa edilmiş iki katlı ek bina ve arazisinin batı kısmında bulunan bazı ek binalardır. Katolikon daha önceki kiliseden kalma, yıldızlı ve çiçek ve bitki motifleriyle süslenmiş kabartmalara sahip tahtadan oyma iconostasisini hala muhafaza etmektedir. Üzerlerinde yer alan, 18. yevye'den kalma 8 küçük resimle, Oraya Pilayin'in kapıları özellikle kayda değerdir. Bu resimler içerisinde en çok dikkat çekici olanı Anlıncı Onun, Cebrail'in Hazreti Meryem'e Hazreti İsa'nın doğacağını haber vermesi, tasviridir. Burada ayrıca, üzerinde, Hazreti İsa ve onun iki yanında yer alan Hazreti Meryem ve Vaftizci Yahya'yı bir arada resmeden bir dini resim bulunan güzel bir 18. yevye, Ofertoridiptici, İlahi Leyhası da yer almaktadır. Bunlara ek olarak, 19. yevye'den kalma. Eski Rum cenaze törenlerine ait bir kabartmanın kopyası da güneydeki dış duvara işlenmiştir.